Bilgi Çağı'nın Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar Günaydın Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri Güzel bir hafta dileyerek... Başlayalım programımıza. Günaydın. Son üç haftadır e, Sayın e, Avukat Fikret İlkiz ile yaptığımız kayıtları sunduk sizlere. Hiçbir zaman güncelliğini yitirmediler zaten. Evet. E, bugün canlı yayındayız. E, Murat Loster ile birlikte yeniden bu canlı yayın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı bizimle paylaşan bir üçüncü dostumuz da hatta Ankara'da. Sayın Doçent Doktor Kerem Altıparmak. Günaydın Kerem. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Kerem Altıparmak'ın vaktini almamızın e, nedeni... E, ...hukuksuzlukla mücadele eden iki hukuk akademisyeninin... ...aldığı bir ödül. En son e, Anayasa Mahkemesi kararıyla YouTube'un yeniden yayına açılması üzerine... Bu nasıl bir duygu Kerem Altıparmak? Paylaşalım dinleyenlerimizle. Ya aslında galiba e, bunun... E, şimdi kim söyledi hatırlayamayacağım ama... bu Biliyorsunuz Düşünce ve ifade Özgürlüğü Ödülü... E, ...Yayıncılar Birliği tarafından veriliyor. E, o günkü konuşmada e, takdim edilirken... ...şu söylendi. Bizden önce ödülü alanların hepsi yargılanmış. E, bir kısmı e, mahkum olmuş ilk defa e, dava edilenler değil dava edenlere e, bu ödül verildi. Çok ilginç. E, e, onun için bence önemli. Bizim için sürpriz yani tabi doğal olarak beklediğimiz bir şey de değildi. E, hem çok onur verici. E, hem de ben e, daha geniş olarak e, ifade özgürlüğüne ilişkin proaktif bir davranışın e, ödüllendirildiğini e, düşünüyorum. E, ama e, YouTube'dan çok Twitter için e, verildi. O, o gün konuşurken ortaya çıktı ki YouTube'un e, başvurucularının da biz olduğumuz çok bilinmiyordu. Öyle mi? Evet. evet daha ağırlıklı olarak Twitter e, düşünülerek bir de daha önceden kararlaştırıldığı için. Aa, doğru. Doğru. Evet. Ama kamuoyu ben dahil e, YouTube'dan sandık. Çünkü zamanlama çok, çok oturdu. Evet. Çok hemen arkasında. De, zamanlama evet. maizler ondan olmuş <gülüyor> Evet. Vallahi kutluyoruz. Yaman Akdeniz'i de e, seni de böyle bir tür hukuk Robin Hood'luğu gibi geliyor bana bu bir yandan da yani teorik başarısı bir tarafa da davanın açılışı gerekçelerin sunuluş biçimi oradaki incelikler yani zor bir konu aslında gene de içten tebrikler Teşekkürler. şimdi bu serüveni bilmeyen ya da çok ilgilenmemiş olan açık radyo dinleyenlerine bir özetleyelim mi Kısacık siz nazınızdan, yani Yamanak Deniz ve siz e, ikiniz bu konuda ifade özgürlüğü öncelikle olmak üzere e, Tipping verdiği erişim engelleme kararlarına karşı adeta savaş açtınız, bir hukuk savaşı açtınız ve zaferle ilerliyorsunuz. Bunun aşamalarını kısacık geçelim mi? Ya aslında tabii ne kadar zaferli ilerliyoruz tartışılır. Çünkü TİB'in e, şimdi bazı e, şeye göre verilere göre 60 bini aşmış e, e, erişim engelleme kararı var. Ama belki geleceğiz aslında YouTube kararı bunların tamamı açısından önemli bir darbe bence. E, diğerler açısından bakınca da bizim takip ettiğimiz, kendimizin taraf olduğu bir sürü başvuru var. E, bazen dava açan başka hukukçularla, ...görüş alışverişi ve uzmanlık bilgisi de sunuyoruz... ...onun için çok boyutlu... ...aslında tamamen salt bir akademik çalışmayla başladı... ...biz beraber bir kitap yazdık... ...Yaman Akdeniz'de... ...5651 sayılı yasa... ...ilk çıktığında... ...ondan sonra bir seride... ...makalelerimiz yayınlandı... ...sonra baktık ki... Yani ...burada pratikte bir boşluk var... ...ve oraya müdahale etmeye başladık... Hı. ...her zaman Anayasa Mahkemesi'nin... ...önündeki kadar şanslı değildik... ...şans mı diyeyim artık etkililik mi diyeyim. Ee, mesela e, hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir önceki YouTube erişimi engellemesine ilişkin yaptığımız başvuru devam ediyor. Ee, yıllar geçti veya e, Danıştay'ın önünde e, devam eden e, Playboy'un erişimi engelleme kararı e, var. O da devam ediyor. O da değil değil devam da? ediyor Danıştay'da ki YouTube'dakine çok benzer şeyler aslında orada ileri sürmüştük. E, bazı bizim destek olduğumuz şeyler var. Mesela filtreyle ilgili önce Biyanet'in ardından Alternatif Bilişim Derneği'nin açtığı başvurular var. Onlar da Danıştay'da devam ediyor. Onun için hani tabii bu Twitter ve YouTube bizim bu uzun süren hukuksal mücadele diyelim. Onun belki de Iceberg'in ucu yani için çok büyük bir sorun var orada. O soruna daha büyük başka bir sorun üstüne oturuyor bir Türkiye'deki hem ifade özgürlüğü ama daha geniş olarak insan hakları alanındaki keyfi uygulamaların yaygınlığı bu sadece e, bir belli bir alanda e, biliyorsunuz ben başka alanlarda da çalışıyorum oralarda da çok benzer şeyleri e, tekrar ettiğini görüyoruz onun için sadece tiple ve e, internetteki ifade özgürlüğüyle sınırlı değil ama hani bu tür dava tarzı şeyi e, ağırlıklı olarak bu alanda e, yapıyoruz hani bunu da şöyle de söylemek lazım hani akademik Çalışmanın bir uzantısı zorunlu parçası olarak. Pratik gibi. E, Görüyor Bir arkadaşım söyledi. E, Avrupa İnsan Hakları Hukuku alanında çalışan ve çok tanınan e, Philip Leach var. E, şimdi Londra Metropolitan Üniversitesi'nde Praktak e, Praktakademik e, diyormuş bizim tarzımızdaki şey. Yani, yani Bir daha bir daha, daha alabilir miyiz? Bir daha söyler misin? Praktakademik. Praktik akademik Yani, yani pratikle e, yani şimdi şöyle düşünüyorum, sonuçta e, entelektüel alanda çalışan insanların e, kendilerini, e, kendi ortamlarına uyumlaştırıp ona göre e, davranması e, lazım. Bunu bazen makale yazarak, kitap yazarak, bazen de işte anayasa mahkemesi işit adını etkileyecek bir dilekçe yazarak hmm. e, yapmanız mümkün. Aslında ilginç çünkü hani sadece hukuk alanında değil birçok alanda e, tüm dünyada akademisyenlerin en çok e, suçlandığı ya da suçlandığı demeyelim, yani, e, düşük geride kaldığı nokta hani pratik hayatı olan e, yakınlıktır hep bu söyleneni gelir. E, o yüzden genel sen... cerrah için aslında bu son derece olağan bir şey. Tabii. E, biz yaptığımız zaman biraz belki şey gibi geliyor ama e, yani genel cerrah şeyi ne bir akademisyen olan genel cerrahın çalışmalarının neyse bizimkisinde de benzer bir şey var aslında. Doğru. Bir şey sormak istiyorum araya girip Kerem Bey. Bu demin bahsederken Anayasa Mahkemesi içindeki Anayasa Mahkemesi'ne yaptığınız başvurularda aslında kronolojik olarak birbirleriyle zıt bir takım açıklamalarda bulundunuz. Yani YouTube'la ilgili başvurunuz tahmin ediyorum en son başvurularınızdan bir tanesidir ama Hı -hı. çok hızlı geri dönüş oldu. Hı -hı. E, oysa işte e, farklı mesela Playboy çok daha eski bir tabii başvurudur. Canlıdan idari yargıdaydı o yüzden. Hı, o yüzden Hı. tamam ben de şey anlamaya çalışıyorum yani bu nasıl bir e, sıralamaya tabi tutuyor sonuçta e, hukuk tarafında e, hukukçular da alıyor işin Danıştay ve Yargıtay tarafı e, konunun önceliğine göre e, sıralamayı değiştirebilme hakkına sahipler mi? E, tabii tabii mümkün şimdi yani Anayasa Mahkemesi Twitter ve YouTube'da. Önemli bir şey yaptı e, Saptama yaptı Ve bence bundan sonraki bütün idari ve yargısal işlemlerde dikkate alınması Gereken bir şey ama şimdi Mesela e, playboy youtube Ve e, şey gibi twitter gibi e, Bir sosyal paylaşım e, Sitesi değil biz oradaki e, Başvurumuzu e, Yasanın muğlaklığı Ve idarenin keyfiliğini Göstermek amaçlı e, yapmıştık Burada bambaşka bir durum var onun için ee, bir öncelik sonralık meselesi hem Anayasa Mahkemesi'nde ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde zaten kendi iş tüzüklerinde de var. Ee, şey yapılabilir, mahkeme tarafından belirlenebilir. Zaten e, Anayasa Mahkemesi bu YouTube'la ilgili kararının gerekçesinde kararının temeli olarak kanunsuzluğa dayanmış. YouTube'da evet öyle. Yani ifade evet. özgürlüğü hmm. ve kanunsuzluk. Kerem Fikret İlkiz'in bugünkü yazısında hı hı. şey var bütün bu kararların altında Çin'e Emin Aydın kararı önemlidir hı hı. diyor Anayasa Mahkemesi'nin. Evet. Dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz onu da? Şimdi evet o Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin ilk kararı ama ben şunu söylemek isterim yani Fikret İlkiz'den farklı düşündüğüm bir nokta var. Şimdi o karar Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye'ye adapte etmeye çalıştığı bir karardı. Bu tabii Twitter ve YouTube'un onun üstüne inşa ettiği söylenebilir ama Twitter'da bir adım attı. Bence YouTube'da ki ben hani onu konuşmayı çok isterim. YouTube'da çok büyük bir adım attı Anayasa Mahkemesi. Ve o başlangıç noktası evet her ikisinde de atıf var o kararı ama burada geldiğimiz nokta bence çok radikal e, sayılabilecek bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin e, bireysel şikayet mekanizması açısından katılmadığım daha doğrusu sorunlu gördüğüm usul açısından her iki kararda hem Twitter'da hem Youtube'da e, noktalar var. Ama e, söylediği e, ve açtığı yol bence e, çok kritik ve önemli. Hala belirsizlikler de var orada. Onun için ben ee, önemli bir başlangıç noktası sayıyorum ama bunlar onun üstüne inşa edilmiştir. Yani onun devamıdır demek bence doğru değil. Her ikisi de ama özellikle YouTube e, e, çok önemli ve oradan farklılaşan nitelikler taşıyor. Hmm. <gülüyor> ee, bir konuda daha fikrini almak istiyorum Kerem. Ee, BTK Başkanı yanlış hatırlamıyorsam bir ay önce kadar filan daha doğrusu bu siz dilekçeyi verdikten sonra YouTube için Anayasa Mahkemesi'ne şey demişti. Bayağı ciddi basına beyanat verip istediğiniz kadar açın. Daha geride 112 tane 115 neyse işte yüzün üstünde şeyimiz var. Sakıncalı bulduğumuz içerik var. biz bunu 5651 sayılı kanuna dayanarak ee, ...o olmazsa öteki ne dayanarak sürekli kapatacağız zaten gibi bir beyanat verdi. Ee, bunu ne kadar muhtemel görüyorsunuz? Şimdi ben hukuken konuşayım, muhtemellik teknik olarak istiyorlarsa yapıyorlar. Ee, hukuken YouTube kararını önemli görmemin nedeni odur. Ee, YouTube kararı sonrasında bırakınız idarenin bundan sonra ilişim engelleme kararı vermesini... Bugüne kadar verdiği bütün erişim engelleme kararları hukuka aykırı hale gelmiş durumda. Yani BTK Başkanı'nın bundan sonra nasıl e, engellerimi değil, mevcut engellemeleri hemen nasıl kaldırırım mı düşünmesi lazım. Bir. ikincisi bu karardan sonra yasama organının toplanıp, e, toplanıp zaten toplanıyor ama 5651 <gülüyor> sayısı yasada eğer hala idareye bir yetki vermekten bahsediyorlarsa oturup yasayı değiştirmeleri lazım. Onun için Geçen perşembe galiba gerekçeli karar açıklandı ya da çarşamba mı açıklandı Geçen çarşambaya kadar bu cümleyi bir anlam verebilirdik hukuk Yani şu anda tamamen anlamsız, absürt hale düşmüş durumda Çünkü Anayasa Mahkemesi böyle bir yetkisinin olmadığını söylüyor TİB'in Buna hiç şüphe yok artık O yüzden şu anda hukuka aykırı zaten TİB'in yaptığı her şey yani Bugün bir erişim engelleme kararı veriyorsa Bugün verdiği hukuka aykırı, yarın vereceği de hukuka aykırı Ta ki bu yasa değişene kadar Peki eğer bugün bir erişme engelleme kararı veriliyorsa ki tahminen veriliyordur, Hı -hı. E, bunun hukuka aykırılığını saptayacak ve e, ona karşı yani sadece hukuksal karar açısından değil, yaptırım açısından ya da yürürlüğü, e, yürürlüğü durdurmak açısından Hı -hı. E, aksiyona geçecek olan birim kim olmalı? Şimdi şöyle söyleyeyim, burada e, tabii bu kararlar verildiği zaman arkasının önünü çok konuşamıyoruz ve ben... YouTube Twitter'dan çok daha az ilgi gördü. Ben biraz yadırgıyorum da bunu. Ama şu, şunu anlayabiliyorum. Yani dışarıdan bu işin teknik bölümüyle ilgilenmeyen insanlar açısından YouTube kapalıydı, açıldı. Hatta ben şey diyordum. Twitter'da bu kadar çok çocuğun doğasını almamıştır. YouTube'da çok fazla genç ve <gülüyor> çocuk da şey yapıyor. Ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Şimdi Ama hukuken e, bunun çok önemli sonuçları var. E, zaten hani ben soru işareti kalan kısımlar derken de bunu kastetmişim. Şimdi anayasa mahkemesi bugüne kadar bireysel başvuru e, vakalarında e, bir yasanın anayasa ayar tespit etmedi. O yüzden şöyle bir temel soru vardı. Acaba anayasa mahkemesi bireysel başvuru sürecinde aynı zamanda bir hükmün iptal edilmesi için genel kurula gönderebilir mi başvuruyu diye. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi'nin bir yasayı anayasaya aykırı gördüğünü görüyoruz. Ama bu hükmü iptal etmek yerine bu hükmün anayasaya aykırılığını saptadığını görüyoruz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından yola çıkarak şunu diyebiliriz. Bir anayasa mahkemesi kararının 3 pratik sonucu olabilir. Birincisi tazminata hükmetmiş olabilir. O tazminatla ilgili ödeme yapılacak. İşte bu davada avukatlık parası vesaire var. İkincisi bireysel bir önlem e, gerekiyor olabilir. Mesela yargılamanın yenilenmesi gibi veya sistemin açılması gibi bu yapılacak. Üçüncüsü ise genel önlem. Yani bu karardan çıkan genel sonuçların e, diğer mahkemeler ve idare tarafından uygulanması hmm. meselesi. Hmm. Şimdi bu üçüncü ayağa ne yazık ki yasadan e, çok anlaşılmıyor. Ama temel haklar rejiminin ayakta kalabilmesi ve anayasa mahkemesinin sağlıklı karar verebilmesi tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında olduğu gibi idarenin ve yargının bu genel sonuç doğuran kararlara da uygun davranmasını gerektirir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bunu saptadığı zaman çok açık saptıyor çünkü yani hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde. Birincisi tip artık erişim engelleme kararı vermemelidir. İkincisi eğer verirse idare mahkemeleri gecikmek sizin. Hiç incelemeye, idarenin savunmasına falan gerek yok. Anayasa Mahkemesi kararı açık çünkü. Anında yürütmeyi durdurma kararı vermelidir. Bu karara da anında uyulmalıdır. Yine işte 30 gün bekledim falan olmaz. Üçüncü sonucu da yasamanın bu yasayı eğer hala da bu erişim engelleme yöntemini devam ettirmek istiyorsa Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir şekilde yeniden yazması gerekir. Ola ki dediğiniz gibi bir erişim engelleme kararı verilmişse bugün yapılması gereken idari yargıda e, dava bir yürütmeyi durdurma istemektir. Ancak bir e, sosyal medyaya e, yönelik böyle bir erişim engelleme kararı varsa yine Anayasa Mahkemesi'nin Twitter, YouTube kararından anlıyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde yürütmeyi durdurma kararı verip uygulanmıyorsa o zaman bireysel başvuru yolu da açıktır artık. Hani Bu iştahı da Anayasa Mahkemesi'nin e, iki kararından çıkarabiliriz. Evet, gerekçeden de açıkça görülüyor. Yani idari yargı yolunun tükendiğini e, Anayasa Mahkemesi de teyit etmiş. Şimdi Kerem Altıparmak çok güzel söylüyorsunuz da bu Anayasa Mahkemesi'nin şu andaki statüsüyle, yasal statüsüyle böyle kaldığı ihtimaline göre geçerli bir şey. Yani maalesef e, Anayasa Mahkemesi'nin de ...organizasyonel yapısının başka bir kanunla değiştirileceğine dair haberler okuyoruz. Ben bunun üzerine bir hani teorik soru sormak istiyorum Kerem Bey. Anayasa Mahkemesi çeşitli zamanlarda birbiriyle çelişen iki karar verirse... ...yani atıyorum bundan üç ay sonra bir başka karar geldi ve işte geçen haftaki karardan çok farklı bir sonuç çıkardı bu. Bunun bir e, anlamı, buna karşı olan yaklaşım nedir? Nasıl bir şey olur? Şimdi anayasa mahkemesinin kararlarının e, bağlayıcılığı meselesi anayasada var biliyorsunuz. Evet. E, mahkemeleri de bağlar diyor. Bu mahkemeler aslında normalde kendisi dahil. Ancak e, şimdi insan hakları e, yargısında bildiğimiz ve gördüğümüz şey şudur. Biz buna sterdesiziz diyoruz. E, ortak hukukta. Ee, yüksek mahkemenin verdiği karar e, Herkesi bağlar Bu bağlama sadece o davaya ilişkin değil Genel ilk anlamındadır Ama mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Seyredetsiz değildir yani iştahı değiştirebilir Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Diyor ki böyle bir değişiklik için Meşru bir sebep olması lazım Ve bunun gerekçelendirilmesi lazım Aksi takdirde kendi koyduğum iştahı iz, ince, izlemeliyim diye Bunu engellemek için de hem ahimde hem anayasa mahkemesinin önünde e, yöntemler var. Bu yöntemlerden en önemlisi de eğer bir karar eğer e, o mahkemenin adını sonrasında etkileyecekse e, dairenin e, yetkisini büyük daire Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, anayasa mahkemesinin önünde de bölümün yetkisini e, genel kurula devretmesi. Şimdi YouTube'da bu oldu. YouTube kararı bir komisyon kararı değil. O yüzden... E, bu, bu da çok önemli. E, gözden kaçtı. Genel kurula gitmesi demek anayasa mahkemesinin bundan sonra kendisini de bağlayacak bir karar verme gerekliliğini görmüş olması. O yüzden bu söylediğiniz çok büyük bir sürpriz olur YouTube kararı açısından. E, ve 14'e 2 çıktı karar. E, 14 kişinin olumlu oy kullandığı bir karardan bahsediyoruz. Hı hı. E, eğer bu, böyle radikal bir değişikliği bu kadar kısa bir zamanda yaparsa anayasa mahkemesi... Bu güvenilirliğinden çok şey kaybettirir. Onun için bundan sonra yani Twitter'dan daha da ileride dediğim o anlamda bir anlamda teknik anlamda da yani oylama ve usul anlamında da YouTube kararında genel kurul kararı var. Bundan sonra ona uyumasını bekliyoruz. Hem şeyin anayasa mahkemesinin hem de işte diğer tüm mahkemelerin. Umarım öyle olur. De ben de... Şunu da söyleyeyim Hı. bakın Twitter kararına ilişkin başbakanın bütün bu söylediğine ve hükümetin bütün reaksiyonuna rağmen e, karşı oy yazan üye bile Twitter kararının doğru olduğunu söylüyor YouTube'da. <gülüyor> Onu da göz ardı etmeyelim ya. Bütün bu e, konuşmalardan e, eleştirilerden sonra geldi YouTube ve e, buna rağmen 14 üye e, lehte oy kullandı. Yani ihlal yönünde oy kullandı. E, şimdi sık sık idari yargıdan söz ediyoruz. Ben biraz da o konuda Kerem Altıparmak ne düşünür, açık radyo dinleyenlerine neler tavsiye eder? Onu e, konuşalım istiyorum programımızın kalan kısmında. Kaç dakikamız kaldı? Selah Yaklaşık tık. beş dakikamız var. Beş dakikamız var. E, bu idari yargıya gidilir, dava açılır diye her, demin de geçti cümle içinde Hı -hı. üç dört kere. Bu zor ve zahmetli ve yokuşlu bir yol gibi duruyor uygulamada. Ee, Anayasa Mahkemesi bile sizin davayı görmeye karar verirken idari yargıda hukuk yolu tükendi ben bakayım diyerek girdi değil mi konuya? Evet. Niye böyle oluyor? Bunu na, na, ne öneririz? Yani bizi dinleyen insanlar idari yargıya işleri düşerse nasıl bir yol tutsunlar? Valla aslında idari yargı bir, bir açıdan çok kolay. İdari işlem ve eyleme karşı davayı açıyorsun. Sorun nerede çıkıyor? Birincisi... Ee, özellikle bu gibi durumlarda idare yargıdaki yürütmeyi durdurma kararının çok geç çıkması ki Twitter'da bir mucize eseri 48 saat içerisinde çıktı. Bu çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ee, ikinci de bu kararın idare tarafından uygulanması şimdi anayasa mahkemesi yetkisini açtı tarzı eleştiriler oldu biliyorsunuz ama buna sebep olan yer tip 30 günlük uygulama süresi var ben 30 günü bekleyeceğim diyor öyle bir uygulama süresi yok yani o e, yerine getirilmesi güç olan hemen yerine getiremediğiniz kararda en çok kullanabileceğiniz süre e, yani planlamanızı yapacaksınız ve 30 gün içerisinde ama bu tür davalarda yani teknik olarak bir saat içerisinde yerine getirilebilecek bir davada idarenin e, bunu yerine getirmesi lazım. Şimdi idarenin işlemi hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Yani aksi ispat edilene kadar e, hukuku uygundur ama. Yürütmeyi durdurma kararı da hukuk uygunluk karinesinden yararlandığı için ben hele bir itiraz edeyim. Ondan sonra itiraz kararına göre uygulayayım denmez. İdare mahkemesi bu kararı verdiyse uygulanması lazım. Şimdi bu e, yapısal bir sorun e, ve idarenin bu kadar keyfi davranışının bir karşılığı olmadığı için ortaya çıkıyor. Onun için ben ne tavsiye edebilirim? Hani böyle bir herhangi bir alanda idare yargıda dava açan, kişiler aldıkları kararları uygulatamıyorlarsa bununla ilgili başka işte özellikle uygulamayanların cezai sorumluluğunu tetikleyecek, maddi sorumluluğunu tetikleyecek girişimlerde bulunabilirler ve bulunmalılar. Tabii daha önce konuşmuştuk siz de hatırlayacaksınız TİB ile ilgili yapılan yasal değişiklik çok ciddi bir koruma altına alındı tip yöneticileri. Onun için burada siyasi bir şey var. Yani uygulanma dediği için e, uygulamıyorlar. E, bir inada e, çevirmenin nedeni o. Ama yapılması gereken şey o. E, hepsinden önemlisi hukuk devletine saygı duyulmadığı takdirde yapabileceğiniz çok da bir şey yok yani. Mahkeme kararlarına uyulmasını bekliyoruz. Uyulmursa. Evet. evet. Bu arada Erişim Sağlayıcıları Birliği bu 5651 sayılı kanundaki son değişiklikle pek ilginç bir yapıya kavuşturulan o birlik. Sessiz sedasız kuruldu ama evet. şey yaptı mı yani faaliyete geçti mi siz Ankara'da olduğunuz için? Şimdi bir çözük meselesi var. Yani aslında bunun kimleri kapsadığı e, konusunda bir tartışma da var. E, erişim e, sağlayıcılar kimlerdir ve o tüzüğün çünkü tüzüğün e, BTK onayından geçmesi gerekiyor ama önce üyelerin bunu yazması e, gerekiyor. Onunla ilgili tartışmalar var. E, kurulmuş bir birim var şu anda. Hı -hı. Ama o birim şu Bugüne kadar herhangi bir işlem yaptım erişim engelleme ile ilgili. İnanın ben de bilmiyorum. Yani çünkü biliyorsunuz 9. maddeye göre işlemleri artık oranın üstünden yapılacak. Evet, evet. 8. madde erişim engellemeleri tip üstünden yapılıyor. Bugüne kadar o, o yönde bir uygulama ve tasarruf oldu mu? E, somut olarak bilmiyorum. E, herhalde oluyordur ama biraz önce konuştuğumuz gibi yani tip bugün veriyor mudur? Veriyordur. E, 9. maddeyle ilgili çok fazla talep geldi söyleniyor çünkü bu evet. hakaret ve işte 9A'daki özel hayatın gizliliğinde Füsun ne bildin söylediği kadarıyla çok fazla başvuru oluyormuş. Evet. Ee, sevgili evet mi? ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Kerem Atparmak çok çok teşekkürler ben ve tekrar teşekkür tebrik ediyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Çok ben de. çok teşekkürler sevgiler Kerem. Sağ olun. Bilmiyorum. Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü. Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostan